Arkasıl yarın. Müzik Susuz yaz. Müzik Altıncı ve son bölüm. Radyo için yazan Necati Cumalı Yöneten Asuman Korak Efek Ertuğrul İmer Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Ülkü Ülkümen Hasan Kocabaş Yıldırım Önal Bahar Tomlis Oğuzalp Osman Kocabaş Bozkurt Kuruç Süleyman Güzel, Rüştü Asyalı Bir gazete satıcısı Kevsal Engür ...Amal Ergün Uçucu... ...Yolcu Suhatuna... ...Bir Hükümlü Fikret Ergin... ...Esma Ölmez Nurşen Girginkoç... ...Musa Öztürk... ...Aktan Günalk. Uğla'nın Bademler Köyü'nün kuzeyindeki ekili topraklarda... ...yaz ayları akan tek su sesi işitilirdi. Teke başında cebelin eteğinde... Koca başların zeytinliği içinde kaynayan bir su damarı 5-600 metrelik bir oluktan geçerek aşağılarda bir havuza ulaşırdı. Bu suyun geçtiği yerler küçük toprak sahipleri arasında bölüşülmüştü. Havuzun alt tarafında sebze yetiştiren ekiciler bahçelerini havuzda toplanan bu suyla sularlardı. Hasan Kocabaşı'da kardeşi Osman ağaçlarını sulamak için kaynağın suyunu kendi yaptıkları bir havuzda toplarlar. Hasan Kocabaş düşler içindedir. Her yıl Cebel'den kazandıkları topraklar, zeytinliklerinden kaynayan bu su sayesinde zengin olacaklardır. Susuz kalan komşuları dayanamayacak, topraklarını kendilerine ucuz ucuz satacaklar, buralardan göçeceklerdir. Fakat Hasan Kocabaş'ın hesapları ters çıkar. Komşuları teslim olacak yerde, kuruyan bahçelerin öcünü almak için harekete geçerler. Deli sarı bir sabah zeytinliklerine kimseyi yaklaştırmayan Kocabaşların köpeği Arabı. Derenin içinde çiftliği öldürür. Arabın öldürülmesinden sonra üç gün geçer. Dördüncü gece, veriyle bir arkadaşı, ellerinde silahları, Kocabaşların aşılıklarına girerler. Paralarıyla şeftali, kayısı, zeytin fidanlarını gövdelerinden biçerek yerle bir ederlerken, Hasan Kocabaş, aşılıktan gelen para seslerini, yapra kışırtılarını duyar. Kardeşi Osman'ı uyandırır, iki kardeş damlarındaki silahları alır, aşılıklarda seçtikleri karaltıları ateş eder. Veri ile arkadaşı ateşe karşılık verirler. Çarpışmada Veri Sarı ölür, arkadaşı kaçar. Kocabaşlar tutuklanırlar. Hapishanede karşılaştıkları koğuş arkadaşları... ...ne şekilde savunacakları hakkında onlara akıl öğretirler. Veri Sarı mazer kurşunuyla ölmüştür. Savcılık Kocabaşların iki silahına el koymuştur. Biri Hasan Kocabaş adına ruhsatlı bir çifte... ...öbürü bir mazer. İki kardeş aralarında anlaşırlarsa... Mavzer benim dedi diyen hüküm giyecek, öbürü kurtulacaktır. Olay gecesi, malzerle ateş eden Hasan'dır. Hasan, kardeşini mallarının başında kendisinin kalmasını gerekli olduğuna inandırır. Hasan hüküm giyerse, Osman askere gidecek, karısı bahar, damda yalnız, malları ise yüzüstü kalacaktır. Osman'a karısını kardeş bileceğine, kendisini hapiste bir gün harçlıksız bırakmayacağına söz verir. Osman... Sözünde durmaz emanetine hıyanet ederse hapisten çıkınca hesap soracağını söyler. Suçu üstüne alır. Karısının abisine güvenmemesi için yalvarmalarını dinlemez. Duruşma sonunda dokuz yıla mahkum olur. Hasan Osman'a verdiği sözü çabuk unutur. Dosya temize onaylandıktan sonra Osman'ı aramaz olur. Osman'a verdiği beş on lira aylıkta gözünde çok görünmeye başlar. Bahar'ı her sefer Uzun tartışmalardan sonra İzmir cezaevinde kocasını görmeye götürür. Dosya temizden geldikten sonra Osman Denizli cezaevine gönderilir. Hasan bu uzak bir fırsat bilir. Osman'a para yardımını bütün bütün keser. Bu arada Osman'dan gelen mektupları da Bahar'a göstermeden yırtar. Osman'ın Denizli'ye gönderilmesinden altı ay sonra gazetede İspatya cezaevinde Osman Kocabaş adında bir katil hükümlüsünün öldürüldüğü haberi çıkar. Hasan kardeşinin den Isparta'ya gönderildiğini öğrendiğini yayar. Baharı Osman'ın öldüğüne inandırır. Gidecek yeri olmayan Bahar artık çaresizdir, umutsuzdur. Nereye sığınacağını, kime güveneceğini bilmemektedir. Osman'ın ölüm haberini aldıktan sonra acısıyla sendelemiş bir durumda ertesi akşam oğlunu uyutur, kaynının yatağını yatmaya hazırlanır. Gelin! Gelin! Gelin! Ne diyeyim bilemiyorum ki. Kısmet işte. Kısmet. Dünden beri kendine ettiğin yeter. Dediğimi duydun mu? Buyur. Oğlan uyudu mu? Uyumuştur. Gel hele gel. Az şöyle yanıma otur. Dinle. Ben de ne diyeyim bilemiyorum ki. Benim de yürü. Kısmet işte elden ne gelir? Bir düşün. Benim de senden başka Ali'den başka kimim var? Ha ah, ah, kısmet. Sana dün dedim diye bugün bir daha diyorum. Bu da bu bahçe benden önce senin Ali'nin bunu bil. Daha başka sana ne diyeyim? Duydun mu? eksik olma. Duydum desene. Dediklerimi hep iyice duydun, dinledin mi? Duydum. Sözüme inanmıyor musun? Güvenemiyor musun? Ne fayda? Faydası, zararı, kısmet. Boyun eğeceğiz. Neden? Hiç bilemiyorum. Hiç düşünemiyorum. Öylesin. Ya kader bu. Kadere karşı koyulmaz ki. Hiç inanamıyorum. Osman şurada... ...dışarıda bahçede seslensem... ...geliverecek sanırım. İnanacaksın sen de ben de inanacağız. Erken ya da geç... ...hepimizin sonu bu. İnanmayacağız da ne edeceğiz? Desene. Bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Gün bugün bastığım yeri seçemez oldum. Uyanıp mıyım rüyamı görüyorum... ...ayıramıyorum. Haklısın ya... ...dediğim gibi ikimiz bir olacağız. Birlikte karşı koyacağız... Bu darbe ikimize birden indi. Kalkay. Nereye? Yataklara Gel. Ayrı yatak yayma gayri. Bırak beni. Bırak. Gel. Sen dururken budama başka gelin getirmem ben. Bırak. Bırakmam. Merhametin yok mu? Bu geceden sonra karımsın gayrı. Osman. Biliyor musun Osman Kocabaş. Hiç günüm kaldı. Ya. En uzunu bu üç gün. Üç gün sonra cezamı dolduruyorum. Köyün tozlu yollarını bile yanasıya özledim. Özledim ya. Gene de yüreğimin köşesinde bir yara var. Üç yıla yakındır beraberiz. Seni geride bırakıyorum. Ayrılıyoruz diye doya doya sevinemiyorum dersem inan. Ya sen beni hiç aklına getirme. ...gün gelir benim cezamda dolar. Köyüne yakınlarına kavuşmaya bak. Gün gelir gene karşılaşır mıyız dersin. İçimden gelen ne biliyor musun? Hmm. Denk gelirse... ...menemenden kalkıp geleyim... ...seni arayayım. Heh, eksik olma. Aramasan da hatırım kalmaz. Beni hatırlaman yeter. Beni iyice dinle hele. Bizim oralara gidince... ...benden her ne istediğim varsa... Şimdiden bana açık açık de çekinme <gülüyor> Arada bir selamını alsan bana yeter Dinle Sen sırsın Derdini açığa vurmazsın ya Konuşup anlaşmamızın zamanı geldi gayri Sizin oralara varmak Anı helalini görmek Ne oldular Niye seni arayıp sormadılar Anlayıp öğrenmem senin kadar Benim de derdim Ne, ne sustun Karşılık versen ya İstemez. İnat etme. İstemez dedim uzatma. Bir yılı geçti ben senin nasıl kahırlandığını... ...nasıl bir selam bir haber beklediğini görmedim anlamadın mı sandın? Benim kimseden haber selam beklediğim yok. Seninkisi inat Osman Kocaba... İnat, i̇nat. inat Süleyman Adıgüzel. Hadi Gider ayak birbirimizi kırmayalım. Bu sözü kapat. Anla hesaplaşma günüm dolunca... Sen bana bırak hepsi o kadar. Hatana hatana hatana Beni tanımadın mı? Oo tanım tanımam mı? Görüşmeyeli şöyle böyle üç oldu ha. Aa, gene de tanıdım. Adımı çıkarabildin mi? Ee, sen Menemenli Süleyman'ın adı güzel değil misin? Ta <gülüyor> <gülüyor> kendisi ta kendisi. <gülüyor> Hele gel şöyle bir kenarda oturalım birer çay içelim. Ha nasıl istersen çaylar bende. Yo, benden. Yoo benden. Seni ben çağırdım. Evet, evet Beyler. Ha. Tarsol, evet. çay iki demli olsun. Evet, çayı içi demli olsun. Ne zaman kurtuldu? Cezan dolalı iki hafta oldu. İki hafta öncesine kadar sizin Osman'la beraberdik. Ee, Osman'la mı? Osman'la ya, haberin yok mu? Beni de birlikte Denizli'ye kaldırdılar. On beş gün öncesine kadar hiç ayrılmadık. Ha, e, e, i̇yi miyim? Abi yerinde ya. Hiç yazdığı yok. O yazdı yazmasına ya. Sizlerden bir haber alamadık. E, buralarda Osman'ı vurdular diye haber aldılar. Evet, kimi kimi? Evet. Osman'ı. Bizim, Bizim Osman'ı mı? Bizim Osman. Allah Allah. E, Osman efendidir. Kimseyle dalaşmadı. Gazete yazmış gösterdiler. Osman Kocabay. Ha, ha, hay Allah. Beni de şaşırttın. İsparta cezaevinde oldu o iş. Biz de duyduk. Birden aklıma gelmediydi. Sizin Osman'ı vursalar savcılıktan tezkere gelmez mi? Gazetenin Isparta dediğini görmedin mi? Olmaz mı? Deniz bizden Isparta'ya nakledilmiş dediler. E Osman'dan da ses çıkmayınca inandı. Osman, hafa sağlam. Kuluna dokunan yok. Hapishanede herkesle arası iyi. Haber beni de şaşırttı. Ne diyeceğimi bilemedim. Osman Kocabaş, 20 Koca memleket Hasan, Osman Kocabaş, Süleyman Adı Güzellerle dolu. <gülüyor> Bütün nüfus kayıtlarını arasan kim bilir kaç Süleyman Adı Güzel, kaç Osman Kocabaş bulursun. Osman sağ ol. Ha sağ, başka ne olacak mı? <gülüyor> Uzaktan çıkan habere inanma. Hep böyle yanlış gelir. Komşunun karısı çocuk doğurur, askerde çocuğun oldu diye duyar. Hastalansan köyde adın ölmüşe çıkar. <gülüyor> Denizli ile Isparta'yı karıştırana kadar kime sorarsan böyle nelerini anlatır. Benim başıma hiç gelmedi. Oo ben çok gördüm. Ee daha ne var ne yok? Sen bekardın evlendin mi? Evlendim. Allah göneldesin. Osman'ın çoluğu çocuğun Yazarsam bir iki laf edeyim. Osman'ın karısı mı? He ya. E, haberim yok. Nasıl Zaten... haberin yok? Sorma daha iyi. Ha, ne gibi? Hayırsız çıktı. Kim? Osman'ın karısı mı? Başka kim olur? Çocuğunu kaptı kaçtı. Allah Allah. Allah. E, o, o Osman'ın karısına pek güvenirdi. Kime kaçtı? Bizim oralarda bir yorgatan. Eee? Ardına düşmedin. Ha iyi, iyi etmişsin. Osman gülmesin daha Ben de o yüzden yazmadım ya. Ee kala kala Osman'ın da bir hikaye kaldı. Çıkın gör ellerim. Ne hikaye? Daha altı yılı var. Aha çıkacak. Olmadın mı? Oh, sözü ben bildim bile mi ortalarda dolanır. Bana kalırsa çıkacak. Ama sen gene de iki ay Osman'a habersiz bırakma. Haşme'ne gönder. Elbette elbette. Üstüme düşeni yaparım. Eh, görüştüğümüz iyi oldu. Ben yavaş yavaş otobüsüme bineyim. İyi oldu ya. İkimizin de yerleri uzadı. <Gülüyor> Kocabaş tahliye emrin geldi. Hazırlan çıkıyorsun. Ben hazırlandım gardiyan ambaşı. Abi yürü öyleyse yürü. <gülüyor> eh, ha Hakkınızı helal etmez. Helal <gülüyor> olsun. Bizden yana helal olsun. <gülüyor> eh, kısmet. <gülüyor> Kusura bakma. Şu parayı alın. <gülüyor> aramızda toplamız oh, hey, eksik olmayın eksik olmayın ben de sizleri unutmam arkadaşlar hadi evet, Osman koca yatır hızlı geldi ha hapşar niye dönüyor geliyorum geliyorum kargi başı hey hoşça kalın Allah'a yardımınız olsun Hemşerim bir derdin mi var? Sen buralarda ne bekliyorsun? Ha? ha treni? Hangi treni? Nereye gideceksin? İzmir'e. Erken gelmişsin yabancısın anlaşılan. Hey, yabancıyım. Gel hele gel saatine bakalım. Tren tren tren tren. Senin tren akşama. <Gülüyor> İzmir trenine daha dur bakayım. Bir iki üç. üç sekiz saat var. İstersen git dolaş sonra oraya gel ha Dolaşacak yerim mi yok Ben buralarda beklerim e, Biletini aldın mı e, Nereden veriyorlar görmedim ki Gel hele gel, gel. Ha, Üçüncü mü Şey Hangisi ucuzsa ha, Üçüncü gişe kapalı Açılınca yanaş buradan al ...tren kalabalık olur, açılınca geç kalma. Boşun kardeş, bana çok yardım ettin. Yardımım da ne ki? Madem yabancısın, şurada... ...bekleme salonu var. Hı. Geç orada otur. Ben yine buralardayım. Bir sıkıntın olursa görünce sor. <gülüyor> Taşyalım abi. Sağ ol. Yolculuk ne ya? İzmir'e mi? Ee, İzmir'e. Kısmasa ben de İzmir'e. İzmir'in neresiymiş? Maden Merkezinden. Ha? Çıkaramadı. E, Niye ha düşer mi de koyu? Vural'ın. Aa, ben Kemal Paşa'lıyım. Denizli'de kimin var? İşte miydi? Hm, hapistim. Ha. Geçmiş olsun. Hee, o sokun neydi? Kaza. Allah başka kaza eder göstermesin. Amin. ...kocabaş değil mi? E şey... ...he ya Osman'a benziyor ama... ...oo... ...gözlerime inanamayacağım... ...o... ...o... ...o Osman ya... ...o Oy Osman... ...ta kendisi... O Osman koca baş öldü dedilerdi ya... ...öldüğünü gören kim? Öldüğünü ağsın uydurup yaymadığı ne belli... ...nasıl da acele ediyor görüyor musun? Sanki bu aceleyle dama varacak da... ...kimi bulacak ki... Aa. ...bağırın kucağında ağasının çocuğunu görsün de... ...anlasın toz kondurmadığı ağasının ne mal olduğu... Gebersem yaşamasam daha iyi. Anladım. Kötme de sokak sayverten yere vur beni. Söyletiriyarım söyle beni. Yüzümün karası var. Kötme de. Kötme de. Anladım. Acılsana, acılsana. Kaçtı. Canı çıkartıca, bozulsanca, kaçı. Düşmanı kaçı. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? tuttun mu emanetimi kordun mu Beni öldü dediler gazete yazdı öldü yayan sensin öldü yalan sensin yaklaşma yaklaşırsan vururum vursana vur hadi kaldırırsan vururum vur bakalım sana. hopper bakalım bu sefer yerine kimi getiracaksın etlerini yanına bırakmam senin Merhaba, ağır rakıya geldim senin. Başına iki taş arasında ezliyor geldim. At o elinden. <gülüyor> <gülüyor> Yandım. Hak. Sen. Sen Hak. Hak. vurdun. Hak. vurduğun yerde öldü. Hastalık sana da geçecekti. Bak, Bak. Bak. Bak. <gülüyor> Sayın dinleyiciler Susuz Yaz adlı sürekli oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz.